Ne kara Karagöz'ü mü? E işte idare ediyoruz. Bak seni neşelendirecek bir şey anlatacağım bu akşam. Aman çok sevindim çok sevindim. E dur daha ne olduğunu söylemedim ki birader. Ben şimdiden moda gireyim de maksat sana ayıp olmasın yani. Ha öyle mi? Bazen ince fikirliliğin tutmuyor değil. <gülüyor> hani bu takımların sembolleri var ya. Takımların sembolleri. E ee? Bak onların öyküleriyle ilgili neler anlatılıyor. Başlayalım Fener'den. Neden Fener'den? Hiç, belli sebebi yok. Sırayla şey edeceğiz işte. <gülüyor> tabi tabi, anladım ben. Sarı kanarya ya bu lakap. Sarı renkli uçan bir kuştan geliyor değil mi ben biliyorum onu. Ya öyle değil. Yani uçan kısmı doğru da... ...uçan lakaplı bir kaleciden geliyor. Ha. Bu kalecinin giydiği iki çeşit forması varmış. Biri sarı, biri lacivert. İyi bir kaleci olan bu kişi... ...topları adeta uçarak yakalarmış. Elde ettiği başarılardan dolayı zamanla bu lakap ve renkler yer değişmiş. İyi etmiş. Gelelim... Cimboma. İyi bakalım cimbom olsun. Heh. Aslan lakabıysa... Malum efendim malum en güçlü hayvan olmasından geliyor. Yo, en güçlü olduklarına işareten değil de takıma kaptanlık yapan kişinin lakabından geliyor. Bana kaptanını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Aynen öyle. Var mı aslan üstüne be? Lütfen tercihlerimizi belletmeyelim etmeyelim Karagacım. Ee, sen Fener'le başlayarak etmedin sanki. Ne alakası efendim? Ben öylesine şey ettim alfabetik biliyorum, sıraya. Biliyorum biliyorum yani. neden e, şey ettiğini. Ee başka? Geldik kara kartala. Onunki de kara bir kartaldan geliyor demeyeceğim. Deme zaten değil. Öyle mi? Kaleciden geliyordur. Kara forma giyen kartal gibi uçan kaleciden. Yok yine bilemedin. Tribünden bağıran bir taraftardan geliyor. Ha, biz yıllardır bağırıyoruz ama kimsenin bizim lafımıza bakarak lakaf falan taktığı yok. E, kayda değer bir şey söylemediğin içindir efendim. Ha, öyledir öyledir tabi. Bursa Spor'un simgesi olan timsahın da... Kara e, Karagöz'üm lafını bekliyorum. Yok Ben de laf maf boş kaleye top atmıyorum çünkü. Şimdiden yenilgiyi kabul etme biliyorsun maç 90 dakika. <gülüyor> Bu timsah simgesi de yöneticinin izlediği belgeselden yola çıkarak takıma mal olmuş. Timsah yürüyüşü de Mursa Spor'un farklı bir gol sevinç gösterisidir biliyorsun değil mi? Baba olan 40 ayak yürüyüşü yapsın derim başka bir şey demem. Kadrimeden diyorsun diyorum. Hadi bakalım. Biz de geldik Gaziantep Spor'un sembolü Şahin'e. Yani aklıma farklı olarak bir araba markası geliyor... ...başka bir şey de gelmiyor acı Sen en iyisi bir süre deme Karagöz'üm. Tamam. Şehrin kurtuluşunda büyük katkısı olan... ...Şahin Bey'den geliyor. Oy 6-0 malumuz be kardeşim. <gülüyor> Rengindeki kırmızı da... ...kandan siyahı da matem anlamındaki siyahtan geliyor. Denizli Spor'sa... ...ünlü bir hayvanı olan horozu kullanıyor. İyi bildin. Ee, bu şut kaçmazdı birader. Yani bakıyorum da bu hayvanlarda olmasa sembol falan olacağı yokmuş. Ha? Yok öyle değil pek. Çünkü Konya Spor'un ambleminde buğday başakları yer alıyor. Anladım Hacivat anladım. Haftaya da seni kendi sağıma bekliyorum. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Er meydanında göreceğiz pehlivanı. Görelim efendim görelim. Ama ilk önce veda edelim. Sevgili dinleyiciler bize müsaade. Çünkü Karagöz'üm şimdiden antrenmana başlaması lazım. Hadi, hadi. Boş laf bunlar, boş. <gülüyor> Neyse, gelelim bugün de sohbetin sonuna. Her ne kadar sürçül isar ettikse... Affola! Affola.